Her şey malayaniyattan yani yatay maksudun bizzat olan şeylere belki yönelir. Bu da bir Müslümanın diğer halifeleri gibi nebde zor iradeye bağlı, müntihada ve tabiat haline gelen ve dolayısıyla da kolaylaşan türden işlerdir. Yani hiç oruç tutmamış bir insan oruca başlarken çok ciddi bir irade davasıdır. Orada insan iradesini ortaya koyması lazımdır bir o çözülebilirsin. Hacca ilk defa giden bir insan bazen zorluklar karşısına çıkabilir. Zaten bir zorluğun var olduğu da doğru. Hacca uçakta da gise bir zorluk var orada. Fakat gele gele yani o işin tabiatı o der alışır. Aynen onun gibi. Gece namazlarına kalkamayan, teheccüd kılmayan, teheccüd bilmeyen insan zor gelir. Uykusunu delmek, kalkmak bu esnada, kemer ve seyyubudiyet içinde Allah karşısında olmak çok şey ama bu faziletler o mevzuda onun için yetmeyebilir, Onun vaat ettiği şey yetmeyebilir, Berzahın ışığı olduğu mülazası yetmeyebilir onun için. Ama bir süre yapınca zannediyorum adet haline gelir o. Yani mesele mebdiede biraz zorlamaya vaat istedim. Ama o zorlama faslı bittikten sonra bu bütün bütün ifret kazanır tamamen. Bir zevk duyar gibi yaparsınız, şerf duyar gibi yaparsınız. Çok onun makbul olduğuna da kani değilim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sizin yemeden, içmeden ve başka şeylerden lezzet aldığınız gibi ben ibadetten Rabbime tevercihten lezzet alıyorum demesinde ayrı bir mülahaza araştırmak lazım. O farklı bir şey. Yani çok derin bir mehavet duyuyordu, çok derin bir mehavet yaşıyordu orada. O sizin böyle zevki ruhani gibi şeylerden değildi, yani farklı bir şeydi. Ama o ona müştaktı, Allah'tan gelen her çeşit dalga boyundaki tecelliye müştaktı. Olsun diyordu, gelse celalinden cifa Yahut cemalinden vefat, ikisi de cana sefa diyordu ve bir sefa ruhuyla karşılıyordu.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 Hayır öyle değil. Bunların hepsinde zorlanacaksınız. Çünkü zorlanmada sevap vardır. Çünkü iradeni kullanmada sevap vardır. Ve iradenin bazı zorluklarla karşılaşmasında ama senin Allah'ın izniyle onları aşımında esas sevap vardır. Ve gerçek derinleşme de esasen bu türlü ibadet çerçevesi içinde eda edilen şeylerdedir. Yani. İnsan onları orada aramalı.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 Bir yoga ile bir şeye ulaşabilirsiniz siz onların yaptıkları gibi. O meditasyonla bir şeye ulaşabilirsiniz. Parapsikologların değişik sistemleri var. Onların hepsinde siz bir derinliğe ulaşabilirsiniz. Eşyanın bahtından huzud edebilirsiniz. Varlığı kendi buğutluğunun dışında farklı şekilde görebilirsiniz. Yani şu üç buğutlu mekanı dördüncü bir buğduyla temaş edebilirsiniz. Bir 5. buğdu da görebilirsiniz. Einstein kehanet olarak 5-6 falan demesi siz bizzat müşahede edebilirsiniz. Samimi söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Ve bunlar çok zor da değildir yani. Belli sistemlerle. Bazen aç durmakla olur. Yani 30 gün hiçbir şey yemezsin, Sadece bir damla su içersiniz. Bir hal olur. 3 gün 4 gün o zaman hiçbir şey içmezsiniz. Suya da dayanabilirsiniz. Dolayısıyla ki suya dayanmak çok zordur. Bazen bununla gözünüz açılır. Bazen bazı esmayı çekmekle gözünüz açılır. Dinler de kullanır bunu, insanlar da kullanır bunu ve hepsi bunların belli bir zeminde derinleşebilirler. İşlat düğün böyle bir şeyde, böyle bir zeminde derinleşmiştir. Bizim doğudaki o büyük mistikler, o sofiler belli disiplinlerle böyle derinleşmişlerdir bunlar. Fakat derinleşmenin Cenab-ı Hakk'ın Bizi emirler ve nehirler çerçevesi dışında olanı makbul değildir yani. Esas Allah'ın emirlerini yerine getireceksin, Allah'ın nehirlerinden, yasaklarından da uzak duracaksın. Bu tam yerinde sonda yuma demektir. Mesela derinleşirsiniz siz bir yerde, gider işte toprak dolu bir zeminde uğraşırsınız, delersiniz, delersiniz, toprak. Fakat bir de birisi belirlemişse, ismit şeyler, vasıtalar var, Ağzın altında şurada petrol var, şurada zil var, şurada katran var, şurada işte doğal gaz var falan demişlerse, orada derinleştiğiniz zaman onlara ulaşırsınız yani. O şeyi ulaşırsınız. Yoksa işte toprakta kazı durursunuz, hiçbir şey aramazsınız. O bakımdan nerede ne var yani? insan nerede matlubuna, maksuduna ulaşacak? Allah onları belirlemiştir. Siz namazla ulaşacaksınız, fikirle fikirle ulaşacaksınız, oruçla ulaşacaksınız, gece ihya etmekle ulaşacaksınız, hamd etmekle ulaşacaksınız, sena, senayiyle ulaşacaksınız, şunu ulaşacaksınız ve bütün bunlarda işte sami olarak bunları yerine getirmekle ulaşacaksınız, derinleşeceksiniz. İşte böyle bir derinleşme esas zemininde derinleşme diyebilirsiniz bunu. Bu zemininde derinleşme dini sizin tabiatını haline getirir, bir derinliğini haline getirir, unsuz yaşayamazsınız. Ağır gelse de unsuz yaşayamazsınız yani. <gülüyor> Tilyakisi olursunuz o işin artık, alışkanı olursunuz. Şimdi lehvü laib'e gelince yani lehvü laib meselesi ondan sıyrılma, dünyanla, ukvanla alakalı, kalbi ve ruhi hayatımla alakalı, seni kadar eden şeyler üzerinde durma, Nebde'de insanın tabiatında vardır yani. insanda bir hayvanilik yanı vardır. Hayvanlarda hoplarlar, zıplarlar, eğlenirler, keyiflenirler. Hüsusuyla bahara çıktıklarında o mevzuda ne kadar marifetleri varsa hepsini ortaya döker ve çevrelerinde kendilerine hayran hayran baktırırlar. İnsanın böyle hayvani yanları vardır. Eskiler zaten hayvanı natık demişler yani. Aistole tasavvuru mantıkında insanın adı hayvanın natıktır diyor. Düşünen hayvan demek veya konuşan hayvan demektir bu. Fakat o hayvaniyetten çıkmak, kısmi niyeti bırakmakta mukadderdir. Bu işraf yoluyla olabildiği gibi bizim sofilerin yoluyla da olabilir. Bu sabinin yoluyla, mesleğiyle de olabilir. Hz. Üstad'ın meslek itibariyle Kur'an yolu diyor ona, acz, ufak, şükür yoluyla da. Tefekkür ve şefkat sistemini işletmek suretiyle de olabilir.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 hemen böyle münasebetsiz dudağı geriye gitse, onunla bile kendisini hitap eder. Yani yerinde Efendimiz de sellem, hayatında üç defa güldüğünden bahsediyorlar. Biz de hep bir tebessümde ama, fakat üç defa güldüğünden bahsediyorlar. Bu da bizim için bir ölçüdür. Hayatı zehir zemberek yapma şeklinde anlayabilir bir kısım. Gafiller, tebessüm etme başka insanları, Güneş yüzle karşılama, bir Behçetle karşılama, Gökçek bir yüzle karşılama başka bir meseledir. Çakır keyif olma başka bir meseledir. Lavabali olma, gayrı ciddi bir tavır içinde bulunma başka bir meseledir. İnanan insanlar öyleydi. O ricali okurken görüyorsunuz. Yüz binlerce insan var orada. Yüz binlerce diyorum ben. Bir tek insan gösteriyorlar. Orada mizah yapıyorlar. Şaka, latife yapıyorlar diyorlar. Yani demek ki çok kora geçen bir şey değil o. Belki o türlü nüktelerle tabiatı kabı henüz incelmemiş insanlara bazı hakikatleri anlatmada o bir üslup olarak kullanılabilir. Onu da bilen kullanmalı. Herkes değil. Ama insan elinden geldiğince o mevzada iradesini ortaya koyarak lavabaliye karşı bir tavır almalı bence. Hep ubali vadilerinde dolaşmadı beni alakadar etmeyen şeyler beni alakadar itmez demeli, onlara sırtına dönmeli. Beni alakadar eden şeyler neyse, nedir beni kadar eden şeyler? İşte çok defa üzerinde de olduğu gibi meseleyi evirip çevirip sohbeti canına getirme. Efendimizden bahsetme. Dolayısıyla hem dünya ve hem muhrev hayatımız adına bize bir şeyler kazandırabilecek mülazalara kilitlenme adeta. Önce zorlamalı olur bunlar. Zorlarsınız biraz. Tabiatınız bazı tabiatlar birazdan meyyaldir ona. Tabiatınıza rağmen önce yaşarsınız, sonra bakarsınız ki artık o haline gelmiş. Siz de o meseleyi ciddi ciddi götürürsünüz. Lükte yapsanız bile, onda bile insanlar bir derinlik hissederler. Belki yerinde. Doğru sözlerle bir mizah ortaya koyabilirsiniz. Onu da Efendimiz yapar mısın? Mesela Enes'e iki kulaklı derdi. E i̇nsan zaten dört kulaklı olmaz ki doğru işte bu. Mesela bir yaşlı kadına buydukları gibi sağ de var. Yaşlı kadın cennete giremez. Kadın ağlamaya durunca ihtimal onu sevindirmeyi muratlıyormuş. Çünkü öyle normal herkesi düz bir zeminde verilen işaretlerle sevindirme bir şey ifade eder.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 Kaç yaşın? 18 yaşında? On sekiz mı olacak? Yirmi yaşından mı olacak? Öyle buyuruyor. Bu da bize alakadar istemez yani. Bize düşer mi düşmez mi? O türlü şeyler yani siz oraya girebilir misiniz? Giremez misiniz? Allah mahrumiyetine duçar etmesin. Mazhariyet şerefiye şerefya beynesin tabii. Bunun gibi öyle bir müzah olabilir. Fakat her şey çok ölçülü olması lazım. Navabaliye karşı biraz ciddi, biraz kararlı olmak lazım. Günümüzde insanlar biraz lavabaliye çekiliyor böyle. Belli şovlarla, bazı şovmenler televizyonlarda aynı şeyleri yapıyor. Gülme, eğlenme, Ömer Hayyan felsefesiyle, geçmiş gelecek, matalep, eğlenmene bak, ömrünü ver etmen, mataliyelik bir felsefenin hırıltıları bunlar. Ve günümüzde insanlar bu anlayışa, bu düşünceye, bu felsefeye çağrılıyorlar. Bir de çok ciddi şeyleri bekleme durumunda olan insanlar olarak ciddi davranmak düşer. Lavabaliye karşı da kapılarımızı, panjurlarımızı, zöl bütün bütün kapamak. O noktadan sızacak şeylere meydan vermemek düşer. Ciddi Ama bu kendimizi ağır bir ciddiyet içinde boğma manasına da değil elhamdülillah. Düne bakın rahmetine inanıyoruz. Rüzete ciddi ve cüğüne inanıyoruz. Bazen içimize böyle bu arkadaşların başarıları bal gibi, kaymak gibi akıyor ve içimize içine hasıl ediyor. Sadece laubalici onlarda merzada çılgınca sevinmiyoruz. Diyoruz inşallah bir imtihan değildir. Dünyanın dört yanında namı ı Celli bir bayrak halinde dalgalandırma inşirah böyle içimize akıyor ki dünyanın balına kaymağını bize yedirseler o kadar zevkli olmaz. Namı ı Celle İlahi'nin değişik yerlerde duyulduğunu duydukça bizde öyle bir inşirah oldu. içimize akıyor ki hakikaten sofralar semavi olsa önümüzde inse kalsa o kadar lezzet alınmaz. O kadar lezzet alıyor. O bakımdan biz lezzeti de kendi zemininde aramalıyız. Bizim için eleme çevrilmeyecek, neticesi elem olmayacak, bize yaşatmayacak, lezzet hangisi ise onun arkasında olmak, arkasında durmak olmak lazım. Ona talip bulunmak lazım. Bir diğer daha söyleyeyim. O mevzuda hep diyorum yani, hiçbirimizin güveni yoktur bu mevzuda da. Yani akıbetimizi Allah'a yiyesin, Allah'a mahsin akıbete. Ne bileyim bize teminat verilmemiştir. İlle de böyle emniyet ve selamet için öbür aleme gideceksiniz diye. Fakat bir yönüyle de Allah'ın inayetine inancımız tamdır. Hz. Hüsvat biz inayeti altındayız diyor mu demiyor mu? İnayet altında ne demek Allah'ın gözetimi altındayız demektir. Özel mahiyette Allah bizi koruyor. Özel mahiyette bize bir şey bulaşmasına meydan vermiyor. Evliya kerametleri arasında çok vardır söylerler onlar. Siz i̇ster inan, ister inanmayın. Elini işte kırda aleme açık, mili olan bir arazide, bir arsada üzüm bağında bir saltına uzatınca orada ses duyuyor, beni yeme diyor. malıyım diyor veya bir yetim malıyım ben diyor. Elini çekiyor, ağzına koyuyor bir şeyi, Memnun bir şeyi koyuyor ve sizin arkadaşlarınızdan birisinin de başına gelmiştir. Yutamıyor, çiğniyor, çiğniyor, yutamıyor onu. Durmuyor, yani bakacaksın. Şimdi sen Hakk'ın kapısında böyle sadıkane durursan, başını o eşiğe korsan Allah da Celle Celaluhu işi sen elin uzattığın zaman orada bir engel çıkarırsan o fırsatı vermez. Fars yapar, fars. Buna sars deriz yani. Diyelim ki sen kafana koymuşsun bir yerde. Bir gün nefsine yenik düştün. Bunu da arkadaşlarınızdan bazıları yaşamışlardır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 Bağdat Caddesi'nde veya Yeşil Yurt'ta Meşhur İstiklal, da, da. İstiklal Caddesi. Tereler olduğunda bilmiyorum değil mi? Evet, burada bir tur atma mı derler, oltan mı derler? Öyle yapmaya niyet etmişindir Fakat hüzür gibi birisi karşına tırar E o kadar sen Allah'a teveccüh etmişsen, o seni teveccühsüz bırakmaz. O kadar nazar etmişsen, hızası bırakmaz. Bakışını o kadar... Sık sık ayarlanmışsan ona, ciddi bakıyorsan o da sana bakar. O sana bakınca da seni bırakmaz. Baktığını bırakmaz. Kontrol altına aldığını terk etmez o. Bu açıdan mümince düşünce eğilir insan. Helal düşündüğün düşündüğünde pek çok rahi necat var bir tane değil. Elbette siz azmedesiniz, Allah'a doğru yürüyesiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪يْنَا لَنَهْ دِيَنَّا اُمْسُبُرَنَا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 o yüzüncü ona diyor ki senin için teve vardır falan yerde, basla var falan yerde ve kufa var. Kufaya gidersen lifaka düşersin, Bassaya gidersen iman içine düşersin. O da baslaya doğru gidiyor ve yolda ölüyor. E, hikayenin esası bu. Allah resul anlatıyor bu harile var mesela. İşte. Orada ölüyor sonra melekler iniyorlar, ölçüyorlar yolu. Basla ile kufa arası iki adım baslaya daha yakın. Onlardan sayın diyorlar. Bunu basallar defterine kaydeder. Misal. şimdi bu da bir yoldur yani bakın, bu yoldan da bazılar da bu yoldan gidiyoruz. Bazılar yürekten bir Allah diyor. Böyle dinlecağız fena denetlenemiyor bir yoldur bu. Bir yoldur yani siz, o andaki zaafınız, o andaki fenalıklara açıklmanız içinde düşeceksinizler. Fakat bakarsınız biri gelmiş elinizden tutar sizi. Sohbeti canana götürür. Bir yoldur. O yolla kurtulursunuz. Siz bir kere Allah'a doğru yürümeye az allah edin? Allah s.a. önünüze pek çok, çok yol çıkarır. Ve o yollardan bir tanesiyle sizi kendisine ulaştırır. Allahümme c'alna minhum. Allahümme mağfir dünubena. Ve s-sir <Sessizlik> Ve s-sakkil mizanena. <Sessizlik> ve akınnel cennetine ala ve sallallahu ve